محمد رهيت بالنور قينته محمد لم يزل نورا من القدم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل دو شرفه Muhammadun ma'dinul inham wal hikam mawla yanfa ve wa sallim daiman afala ala azim bikha'ir al khalqi kullihim a'udubillahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin Salatü vesselam ala seyidil murselin Muhammedin ve aliye ali ve sahbi ecmaîn. Bizleri bu mübarek mektubat şerif dersinde biz de bir dakika eden muvaffak eden başlamayı nasip eden Allah Teala sonsuz hamd senalar olsun. Tabii bir uzun mektuba başlamış idik. 266. mektup Bir daha bakalım. Tam tespit yapalım. Birinci cilt. Birinci cildin evet, 266. mektubunu İmam Rabbani Hazretleri Şeyhinin iki oğlu Hacı Abdullah ile Hacı Ubeydullah Hazretlerine göndermiş. Bu mektupta çok ince ilimler yazdı. Uzun da aylar sürdü. Daha buraya geldik belki de yarısına gelmedik. itikatla ilgili önemli konular vardır. Biraz baş de, ilk derslerde felsefecilere reddiyelerle ilgili önemli e, konulara girdi. Vahdeti vücutçulara, felsefecilere vesaire birçok e, konulara temas etti. E, kaldığımız noktada Peygamberlerin gönderilişi salavatullah aleyhi nebi nalem alemlere rahmettir bahsiydi. Ondan devam ettik. iki sayfaya yakın. E, bu arada bazı itirazlar olursa onlara şöyle cevap veririz diye e, konular açtı. İşte şeriatın teklifleri yani İnsanın yükümlü tuttuğu namaz, oruç, hac, zekat gibi işler veya içki, kumar, faiz, fuhuşun haramlığı, işte azap tehditleri gibi konularda. Yani bunlar insanı sıkıntıya sokuyor. Ee, nasıl rahmet oluyor? Peygamberler bize rahmet olarak gönderildi diyorsun ama bizim hayatımızı işte kısıtlıyor. Veyahut da şunları yapmak zorundasın, yapmazsan azap falan. ve şunları yapmayacaksın. Yani benim zevkim var, keyfim var ama onları bana yasaklıyor. Sonra yap dediğin, e, yaptığım zaman azap tehdidi var. Ya Buradaki rahmeti biz anlayamadık şeklindeki e, hezeyanlara karşı e, bayağı bir cevaplar verdi. Çünkü çok şıklı veriyor. Şöyle de diyebiliriz, şöyle de diyebiliriz diye birkaç şıklı cevaplar verdi. Son derslerimde belki de son 2-3 derste de bu ulaşabilir. Şimdi ev ne kulu buradan son bir kalan bölüm demek kalmış arkadaşlar işaretlediğine göre. Tabii aylar oldu ben tam hatırlayamıyorum yerini buradan itibaren okuyorum 269. sayfanın son paragrafı Mektubat-ı birinci cildin evine kulu yahut da şöyle deriz en kese yol en kısa yol şudur inna Allahu Teala şüphesü te allah Teala malikul maliktir yani her şeyin sahibidir alelitla kayıtsız şahsız e biz bir şeyin maliki olsak bir evimiz var işte evin maliki kim? Kitabın sahibi kim? dendiği zaman efendim bizim mülkiyetimiz, malikliğimiz mukayyettir. Mukayyet ne demek? Kayıtlı. Yani işte sağ olduğumuz müddetçe ve aklımız başımızda olduğu müddetçe falan falan adam aklı başına gitmiş, bunamış, Alzheimer olmuş. kitapları o duruyor. Ne yapacak? O kitapların maliki olmasının ne alakası kaldı? Veyahut e, evi var, evinden bir şeyinden haberi yok. Yani satsalar haberi yok, çıkartsalar haberi yok. Kötü onu ahıra koysan, benim evim var diyecek hali. Yani bunun mülkiyeti, malikiyeti kayıtlıdır yani. Ondan sonra sağ olacak, saatli olacak. Ondan sonra bir iflas ediyor, bir haciz geliyor, mal gidiyor. Ama Allah'ımızın ma malikiyeti alel itlak. Hiçbir kayıtla mukayyet değil. Yani her şeyin yegane sahibi tek odur. Geri kalan sahiplikler, fani sahiplikler, geçici mülkiyetler, e, i̇stifadesi sınırlı. Zaten öldüm her şey bitiyor falan filan. Alel ıtlak bu demek. Şimdi her şeyin kayıtsız şartsız sahibi ise yani bizim sahip olduklarımızın da sahibi esasen o. Mülk Allah'a mahsus. Vel ibad kullar kulluğum <gülüyor> hepsi memalik uşbhanev. Onun memlükleridir. Yani kullarıdır, köleleridir. E, onun sahip olduğu şeylerdir. Biz biz de el abdu maimlikü mevla bir kul, bir köle ve onun da sahip olduğu bir şeyler varsa işte atı, kılıcı neyse hepsi aslında kimin sayılıyor? Efendisini sayılıyor. Yani şu andaki e, fıkha göre, e, İslam'a göre, e, şimdi biz de kul olduğumuza göre neyin sahibiyiz? İşte evimiz var, arabamız var, cep telefonumuz, şuyumuz, buyumuz. Esasen bunların hepsi kime ait? Mevla'ya aittir. Feküllü hükmin, o zaman her hüküm ve tasarrufin, her yetki kullanımı, ee, ...öyle tasarruf ve hüküm ki... ...yüciri allah Teala icra ediyor... ...hi o hükmü... E, ...kime aleyhim onlara... ...yani kullar hakkında Mevla ne icra ediyor... ...işte beni hasta ediyor, öbürünü usta ediyor... ...öbürünü öldürüyor, öbürünü diriltiyor... ...öbürüne çocuk veriyor, öbürünün ...dükkanı yakıyor, öbürünü iflas ettiriyor... ...öbürüne darbe yap, efendim ...başına bela get darbe getiriyor öbürüne... ...neyse bu alemde işte neler görüyorsunuz... ...her gün neler oluyor... ...devletimize, milletimize oluyor, şahsımıza oluyor... İşte sevdiklerimize oluyor ee, Bunların fevbe, Bunların hepsi aynül hayri Hayrın tek kendisidir e, iyiliğin tek kendisidir Lehum onlar için Tayyip Bey ne dedi i̇şte Şerde hayır arayalım dedi Bu şerden de hayır çıktı dedi Çünkü bunlar mesela darbe yaptılar Ne kadar üzüldük korktuk Ama işte o başarısı oldu elhamdülillah Mevla başarısız etti bak Hayra çevirdi Ondan sonra ne yaptı Şimdi bunları armut gibi toplatıyor Ne kadar üyeleri bilmem neleri varsa Hepsini içeri aldı duruyor. Görevden attı duruyor. 50 bin, 100 bin kişi görevinden alındı. Ne oldu şimdi? Şer gibi göründü. Halbuki kullar hakkında aynul hayrı ve salah oldu. Hayrın ve iyiliğin ta kendisi oldu. oncu ve ve allah Teala münezzehün son derece uzak tutulmalıdır ve tutulandır ve müberrahün son derece beridir. Yani sahasına e, asla yakıştırılamaz. Derecede münezzehtir. an şahibeti zulmü. Bir zulüm karışıklığından yani Allah'ın işlerinde en ufak bir zulüm şaibesi, şaibe Türkçeleşmiş karışım yani en ufak bir halta içine giremez daha ve fesadi Boz, bozuk iş yapmaktan bozgunculuk yapmaktan fizikelik hükümlerinde ve tasarruflerinde asla ne olmaz zulüm şaibesi ve fesat bulunmaz zaten ad kelimesine istighdi bilâ evem Allah uyuruydu zulmen ibad Allah Teala kullarına bırak zulüm yapmak zulmü irade bile buyurmaz. Çünkü zulüm haksızlıktır. Allah Teala zulümden münezzehtir. Ondan sonra inni haram çözülme ale ansı. Kullarım ben zatıma bile zatıma zulmü haram etmişim. Falehats zâlemu. Siz de aranızda birbirinize zulmetmeyin. Yani ben zatıma haram etmişim. Yani Allah'a bir şeyi Allah ancak Allah yasak eder veya serbest eder veya vacip eder. Yani hadislerde geçiyor ya cennete girdirmek vacip olur işte şuna sevap vermek vacip. Allah'a bir şeyi kimse vacip edemez. Allah zatına bir şey söz verir kendini bağlar kendi kendini bağlar kimse Allah'a bağlayamaz aşağı ...vacip olması yani bağlanmak gibi düşünün Türkçe anlatımıyla e şimdi o zaman aatler kekir verdik Ö hani bir vallla milli abi o da zerre kadar kullara zulmetecek değilim zulmedici değilim İnallahâ' <gülüyor> yazıli mı miskale zerre zerre yani toz kadar mikrop kadar gözle seçilemeyecek kadar hafif ufak şey zerre kadar bile Allah zulmetmez Dolayısıyla la yücelü Allah sorulmaz ama o şeylerden ki yefalu yapıyor. Bu da ayet-i kerimeden muktebesttir, alınmıştır. Yaptığı hiçbir şeyden kimse onu mesul tutamaz. Zaten gücü yoktur, yetkisi yoktur. Bir de neyi soracaksın ona? Ne hususta sorgulayacaksın sonu haşa ve kelle? Zulmü yoktur, yanlışı yoktur. Hakimdir, isabetlidir, hatası yoktur. Yanılma payı yoktur, cehaleti yoktur. Bilgisizliği yoktur, yanlış bilme şeyi yoktur. Kaygısı yoktur. E, Bu zaten ne sorulabilir Ancak her yaptığına rıza ve teslimiyet gerekir. Başka bir şey konuşulmaz deriz. Onun için peygamberler gönderdiği de rahmettir. Peygamberlerin getirdiği teklifler helal, haram, emir, yasak, farz, vacip işte bütün bunlar haram, mekruh, bütün bunlar bizi zora sokuyor gibi görünüyorsa da hepsi aynı rahmettir. Hakkımızda aynı hayrı ve salahtır. İyiliğin ve düzgünlüğün, yararın, yani salih yarar diyelim, yararlılığın ta kendisi de. Namazda bize ne karlar var, abdeste ne taharetler var, ne temizlikler var, ne mikroplardan korunmaklar var, istincadan tutun, istibradan, o gusulde ne manalar var. Yani bunlar biz bilelim ama zorak sokuyor bizi biraz. Ya yani ne şimdi ben illa efendim gusledeceğim sabahın bir vaktinde, efendim, su bulacağım, su, soğuk su ısıtacağım bazı kere ısıtma imkanları pek olmadığı zamanlar dereye gireceğim. İşte namaz geçmesin diye soğuk suyla da olsa kusleteceğim. Yani bu neler çekti millet. Şimdi biz millet sıcak suyla kusletme. Üşeniyor. Ama e, bunların hepsinde vücuda, bedene, sağlığa, akıl sağlığına, ruh sağlığına, beden sağlığına maddi manevi menfaatler vardır. Bunlar zor gibi görünüyorsa da bizim sahibimiz Mevla'dır. Hakkımızda hayır düş eder asla fesat ve zulüm murad etmez. Yani ne, ne yapacak bize şu ibadeti yapın diyerekten bizi zora sokaraktan Allah Teala ne kazanacak? Eline ne geçecek? Yani mevla bundan haşa e, hani bir, bazı insanlar birbirine zor işler yaptırarak keyif yapar ha ha hi falan filan. egoistler, zalimler, katiller, cebbarlar e, yani bunlar insana mahsus öz, özellikler bu zulümler, cebirler. Mevla Teala bunlardan münezzehtir. Femad-ı Alem-i Cebbar. Habibim sen kullarıma sen bile Cebbar değilsin. Vazet geç. E, dolayısıyla burada Müslümana teklif edilen e, ibadetlerin hepsinde okulun kendi salahı, hayrı vardır. Bazen anlamaz. Bazı kere nefsi ona bu işleri zor gösterir. Ama nefis eşi beştir. Zaten e, bir iki gösterir. Her şeyi ters yorumlar. E, sen şimdi burada ...hakikate ve gerçeğe bakacaksın. Şimdi dünya işinde de öyle. Giriyorsun her gün 8 saat çalışıyorsun. Memursun. Veya işte neyse... ...bir özel sektörde işçisin. E kolay mıdır yani? yedi işbaşı yapan var. 8'de işbaşı yapan var zaten. 8'den sonra epey kimse kimseye iş vermez. E peki bu vakitte... ...sen buna kalkman için... Bunun işte, ...tramvayı bilmemesi, otobüsü, minibüsü... ...kaç vasıtayla gidiyorsun... Bunun öncesine kalkıyorsun altıda falan sen namazın abdestin yoksa bile mecburen kalkıyorsun. Elin yüzünü yıkayacak bir kahvaltı yapacaksın falan. E şimdi bu da iyi bir kolay bir şey değil. E sen keşke sabaha kadar diziler seyret. Sabah yat akşama kadar e yan gel yat yani. Kim sana ekmek verir? E şimdi sen orada da bu zorluklar var, uykusuzluklar var, yorgunlar var, trafikte kalmaklar var. Pazger adam işinden gidene dönene kadar iki saati yolda geçenler var. Ama adam bunu e, hiç e, bırakıyor mu? Yani yoruluyorum diye, zor oluyor diye. Karımdan ayrı kaldım, çocuğumu göremedim, özledim diye. Bırakıyor mu? Bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Çünkü biliyor ki yorgunluk gibi görünüyor ama sonunda maaş var. Maaşı da almadığım zamanda ne var? E e ekmek yok. Aş yok, iş yok, eş yok. Karı da kaçar. Bir gün yok, iki gün yok ekmek. Ne yapacak Karı senin bekleyecek? Ha Beklesin, ben ona bir şey demiyorum. İstanbul'a göre sabredecek, bekleyecek ama şimdi ki karılar? İki gün ekmeksiz git bakalım para para verme bakalım ne yiyecek o, ka o kadın çocuk çocuk hemen isyan bayrağını çekerler. O zaman sen ne diyorsun? Yorgunluk var, gitmek var, gelmek var ama sonunda maaş var, para var, para demek şu anda her şey demek çünkü doğal da para, su para, hava para, civa para, ekmek para. O zaman sen o zorluğa katlanıyorsun ve katlanıyorsun. Ve bu ne zor işmiş diye de bırakmıyorsun. Hatta yalvarıyorsun. Efendim sen öyle anlatırdı. Gidiyorsun yalvarıyorsun işverene. Ne olur bana iş ver. Halbuki derdi, sen ona ne demiş oluyorsun? Bana hamallık ver. Veya bana taş taşıt. Öyle ya işin neyse. Veya bana beni makinanın başına koy. Ayakta beklet. Yani yalvarıyor millet iş bulayım diye. Kuyruk. Bir iş var desen 5 kişilik işe beş bin kişi geliyor muracaat ediyor. İş istiyor adam. Aslında iş ne demek? İş istemek, zahmet istemek, yorgunluk istemek. Yani şimdi öyle 8 saat, 10 saat bağlanıyorsun ve orada o verilen işi yapmak zorundasın. Bu arada çaya gidemen, çorbaya gidemen, oraya hatta bazı telefonla bile konuştuğuna karışırlar iş yerlerinde. İş vaktinde ne bu senin? Her dakika gevezelik yapıyorsun be. Ne konuşuyorsun? Kameralarla takip ediliyor. E şimdi ama herkes yalvarıyor iş ver bana. Ne demek? İşte hamallık ver bana taş taşıt bana Neyse herkesin işi neyse Bunları seve seve yapıyor ve yalvarıyor Çünkü neden biliyor ki sonunda Para var Parayı da alınca ne oluyor bütün yorgunluk geçiyor Çoluk çocuğun yüzü gülüyor O zaman Mevlamızın da bu İslam'ın Emirleri de zor gibi Geliyorum ama sonsuz ebedi hayat Ahirette ücreti var öldüğün gibi Ücretini göreceksin sonsuz ücret Bitmez tükenmet mükafat var bir de dünyada da faydaları var. İç ki içmemenin faydaları, kumar oynamamanın, faiz yememenin, yalan dememenin o kadar faydaları var ki. Bunlara düşenlerin başına ne belalar geldiği ortadadır. Maddi manevi zararlar dünyada da gözüküyor. O zaman sen bu kârları mülazah ederek İslam'ın tekliflerinden zorlanmayacaksın. Ve diyeceksin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize rahmettir. Altın yüzük takmasın erkek dediği ne o? Bizi ne belalardan kurtarıyor e, peki, Neyi haram etti Bize bunda fayda var Neyi emretti bize sünnetlerde Veyahut farzlarda veya vaciplerde Hepsinde bize bunda kar var Dünyada da bu kar zuhur ediyor Ahirette ebedi mücret olarak karşımıza çıkacak Hiç tükenmeyecek O zaman sen rahmet olduğuna Bir itiraz edecek durumun kalmadı. Bu kafada yürürsen Bu akla sahip gidersen Menzellezi kimdir o ki فِي فِعْلِهِ يُتَكَلَّمُوا مَنْ ذَلَّذ۪ي فِي فِعْلِهِ يُتَكَلَّمُوا دُونَ الرِّضَى Bu da beyt olarak veznedilmiş. Bunların zannedersem asıllar hep farsçadır. Bu farsça bir beyittir. Tarip eden yer, mektubatı Arapçaya çeviren zat bu. Bunları da birkaç beyt farsça bırakmış. Geri kalan hepsini Arapçaya çevirmiştir. Onun için Arapça olunca da bize de kolay oluyor yani. Farsça bizim için biraz daha zor oluyor. Menzellezi kimdir o kimse ki? O zat ki yani allah Teala ya söylüyor. Kimdir o zat ki fî fi'li yaptığı işlerde yütekellem'i konuşulabilsin. İsteyen istediğini konuş, konuşabilsin. Allah öyle bir zat mıdır diyor. Yani nef ediyor Asla konuşulamaz. Dûner rıza. Razıyım demekten başka. Ya sahi. eğer arkadaş sahibiydi. Şiir zarvetinden sahi kaldı. Terhım oluyor. Kısaltılıyor. Ya sahi ey arkadaş davet teslimi razı olmaktan ve teslim bayrağını çekmekten ve ne buyurursan haktır ve gerçektir razıyım Allah'ım demekten başka o Allah'ın bir fiili hakkında hiç konuşulabilir mi diyor. Bu öyle bir zat mıdır ki diyor sen bunu niye yaptı şunu niye yaptı şunu niye farz etti bunu niye haram etti bu nasıl iş diyebileceksin öyle bir zat mıdır diyor. Ne konuşabilirsin sen diyor. Zaten memlüksün, kölesin, kulsun diyor. Seni o yaratmış. Elinde ne var sen? Sen neyin de Neyi yetkiyle ne konuşuyorsun diyor. Feynedgale, <gülüyor> eğer allah Teala girdirecek olsa, el-cemia, bütün e, kulları, mükellefleri, insanları, cinleri, hatta melekleri. Meleklerin <gülüyor> ne günahı var? Hiç günahı yok. Mesuliyetleri var mı? Yok. Masumdurlar, günahsız varlıklar. Onlar da dahil. Hepsini sokacak olsa... İlen nari cehenneme Hepsini diyorsun Peygamberler dahil Evliya dahil Bütün Müslümanlar zaten Haydi haydi Melek yahu meleği bile sokacak olsa cehenneme Bütün melekleri de hadi attım size ateşe dese Ve azze onlara, Bil azab bile Onlara Sonsuz azab yapacağım size Dese Bu tabii şimdi farz-ı gidiliyor Böyle bir şey olacak bir şey değil Çünkü Mevla bu noktada kendini bağlamış zaten yani meleklerin masum olduğunu bildirmiş. Ondan sonra onlar isyan etmeyeceklerini bildirmiş, isyan etmeyeceklerini, onları cehenneme atmayacağını bildirmiş. O belli ki melekler cehenneme girmez. Belli ki peygamberler cehenneme girmez. Müminler cehenneme yani takva sahipleri cehenneme girmez çünkü ayetle sabit artık o o konuda tartışma yok ki efendim mi? İnne liz ne abi nüvan Musa Allahum cennetüne naim Kur'an elli küsür yerde sade İman ve ameli salih işleyenler nimetlerle dolu cennetler var. Şimdi bu sözün bozulma ihtimali yok zaten artık. Bu farz-ı muhal yani. Yani hiç olması düşünülemeyen bir şeyi farz etsek o faraziyenin üzerinden konuşmak gibi. Türkçede de farz-ı muhal tabiri kullanılıyor. Böyle bir şey yapacağını düşünecek. Biz yine de Allah zulmetti, zalim oldu diyebilir miydik diyor. Ve ya itiraz edebilir miydik? Bu nasıl iş ya, bu nasıl Allah ya, haşa. Böyle bir şey olur mu ya? Sıralı ibadet ettik biz, ne yapmışık falan falan Misal, denebilir miydi? Feleyse de ki asla bu olamaz. Minhu allah Teala'nın bu yaptığı bir mahallin. Mahal olamaz lillî itiraz. Karşı gelinecek bir nokta olamaz. İtiraza mahal olamaz burada. Ve Veleyse bu olmadı ki tasarrufen yetki kullanımı. Nerede fî mülkil gâyd. Başkasının mülkünde yetki kullanmamış ki Allah. Hatta tek öne tâki olsun fi onda şaibetül cevri. Acaba burada bir zulüm var mı? Bir haksızlık var mı diye bir en ufak bir şaibe olsun. Yani şimdi zulüm nedir? Başkasının mülkünde yetki kullanmaktır. Kendi mülkünde kullanılan yetki. Mesela bu sehpa benim. Efendim tuttum şurasını kestim. Kimseye sormadan kestim. Buna zulüm denemiyor. Ama bu sehpa senin olsa, ben sana sormadan şurasını kessem, bu zulüm oluyor. Çünkü adam da burada yani tazminat da açabilir. Şunun hoca benim malım yani. Sen nereden geliyorsun, kesiyorsun ucunu, kenarını. Ama ben bunu kessem kendi malımsa, kimse de gelip bana ne yapıyorsun diyemez. Beni ihbar yapsa, şikayet yapsa, mahkemede der ki hadi git adam evindeki tahtayı kesmiş sen ne yapıyorsun. Ha şimdi bu noktadan gelince. Bütün mülkler kime ait dedi baştan? Mevla'ya ait. Hakiki sahip o. Kayıtsız şarjı. O zaman hepsini cihazdeme atsa kendi mülkünde tasarruf. Kendi mülkünde tasarrufa sen ne diyebilirsin diyor. Peki. O zaman e, sen e, şunu da diyebilirsin. Neyi diyebilirsin? Efendim diyelim bir kedi aldın parayla. Kedi senin mülkün. E ben bu kediyi aç bıraktım öldürdüm. Bu zulüm olmadı mı? Oldu. Köpek almış bahçeye. Av köpeği serbest hani veya da ev bekleme köpeği. Diyelim. Köpeğe gidiyor ondan sonra kurşun attın. Keyf için. E hayvanı yaraladın şimdi. Hayvan acı çekti veya öldü veya kana, kan kaybetti falan zavallı. Hayvana mağdur etti. Bu zulüm olmadı mı? Oldu. E ben parasını verdim. Mülkümdür. E, mülkümde ne yaparsam yaparım demedin mi? Kardeşim sen hakiki sahibi değilsin. Hakiki sahibi olan allah Teala ne demiş? Hayvan hakları var demiş. Sana kedi senin malın diye kedi yaş bırakamazsın. E, köpeği parayla aldın diye köpeğe kurşun sıkamazsın. Deneme tahtası mı bu? Ha, onun için sen şimdi hakiki sahiplik ve mülkiyetten bahsediliyor. Gerçek sahibi sen değilsin. Gerçek sahibi ancak allah Teala. O da zaten zulmetmiyor. Zulmden münezzeh ama kullar zulümden münezzez değil işte devamlı zulümler yapılıyor birbirine görüyorsun. Bir hilafı tasarrufine, bizim tasarrufumuz yetki kullanmalarımız buna benzemez. Fi emlâkine, kendi mülklerimizde elleti. Çünkü öyle mülklerdir ki küllüha, onların hepsi Teala. Allah teala'nın mülkleridir fil hakikati. Gerçekte hepsi Allah'ın mülküdür. Allah'ın mülkü olduğu için sen yine o kediye köpeğe yaptın veya çoluğuna çocuğuna yaptın veya kendi evinde de olsa. Efendim israf yapıyorsun. Yani ağacı kesiyorsun. Benim ağacım keserim. Ya bu yeşil bir ağaç. Allah zikre diyor, şey diyor ağacı, ağacı ben efendim keserim. Nasıl kesersin istediğini efendim. Ancak bir zaruret olur falan pişman. Bunlar ailede ama ama Allah'ın mülkünde sen ne yapamazsın? Efendim gerçekte Allah'ın mülküdür. Senin bahçen olabilir. Ondan sonra benim bahçeme geldi güvercine gideyim. Güvercine silah sıkayım da deneme tahtası yapayım. Benim bahçeme geldi diye yapamazsın. Çünkü hakikatte bütün hayvanlar veya diğer efendim canlılar, işte ağaçlar, çiçekler vesaire Bunlar hepsi Allah'ın mülküdür hakikatte. O zaman Mevla'nın izin verdiğini yapabilirsin. Ha yılandır seni sokacaktır falan. Ha Mevla izin vermiştir yılanı öldürün. Akreptir seni sokacaktır öldürün. Ha burada Allah'ın mülkü olduğu için onun izniyle hareket edebilirsin. Onun izin verdiklerini öldürebilirsin. Küllüm huzurun yüktel zarar veriyorsa öldürülebilir fetvası var. Hani Mevlamız'ın müsaadesine dayanıyor. Bu başka bir şey. Ama sen zararsız bir mahluku e, ne yapamazsın? Efendim canım istemiyor bilmem ne korkuyorum çocuğum korktu ürktü diyerekten e, zararsız bir e, canlıya zarar veremezsin. Hal böyle olunca bizim kendi mülkümüz diye istediğimizi yapma yetkimiz yok. Bu masa benim kırarım geçiririm. E Mevla sorar sana kırıyorsun. Nesi kırıyorsun? Bak şimdi burada bir fayda veriyor bu. E benim mülküm keyfime geldi. Kırıyorum. Yani lazım değilse kırarsın. Oldun yapacağım şeydir. Şömine de yap. Ama şimdi burada lazım bir şey var. Bir zaruret yok, bir ihtiyaç yok. Mala zarar veriyorsun. E ben kendi malıma zarar veriyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra sıkar ediyorum. Ya kanser olacaksın. Sana ne ya ben canıma zarar veriyorum E senin canına zarar verme hakkında yok Çünkü senin canın hakikatte Allah'ın mülküdür Dolayısıyla allah Teala sana Mesela içki içme diyor sen, e Şimdi diyelim ki zarar veren şeyleri kullanma diyor Uyuşturucu madde kullanıp sana zarar veriyor Ya benim kimseye zararım yok Arkadaş içiyorum kafayı buluyorum Sızıyorum ediyorum Sonra uyanıyorum ayılıyorum falan Karım, karım yok çocuğum yok kimseye zarar vermiyorum Onun için ben kendi mülkümde tasarruf Böyle bir şey olabilir mi Sen Allah'ın mülküsün zaten Allah'ın mülkü olduğundan canında da tasarrufun yok. Şunu yiyebilirim diyemiyorsun. Şunu iç, içerim diyemezsin. O sana nelere izin verdiyse onu içebilirsin. Nelere izin vermedi yasak ettiyse onları içemezsin mesela. Onun için demin gibi dersin başında aleliltlik, kayıtsız, şartsız malikiyet, mülkiyet, mülk, mülk Allah'ındır. Kayıtsız, şartsız. Sendeki, bendeki maliklik, sahiplik kayıtlıdır. Kayıtlı olduğu için sınırlıdır, kayıtlıdır. Onun için sen. Ee, sen kendine yaptığında bile zalim olabilirsin. Nefsine zulüm diye bir şey var. En büyük zulüm nefsine zulümdür insan zaten. Kendine yaptığını yedi düvel yapamaz. Kendine verdiği zararı. Bundan dolayı Mevla yaparsa bir şey, onda zulüm şahibesi yoktur. Ama öldürdü, hasta etti bile. Dur bakalım, sabret, sonunu seyret bakalım. Orada öyle gözüküyor, hayır ve salah çıkacak. Öldürdüğünde de hikmeti var, verdiğinde de, aldığında da Hiçbir şeyde Allah'ın şerri yok. Yeter ki sen işte arif ol. İşte hak şerleri gayrı eyler. Zannetmek ki gayrı anı Arifanı seyre bilen bunu temaşa eder. Mevla görelim neyler. Nelerse güzel eyler. Onun için bizim işlerimizle Mevla'nın işi. Büyül olur mu ya? Ve cemi'ü tasarrufat ama bütün tasarruflar yani yetki kullanımları minna bizden fiha kendi müklerimizde. Yani kendi bağımda, kendi bağımda, kendi bağımda, kendi çocuğum, kendi işte kedim, kendi bilmem ineğim. Cık. E ondan sonra ben buna istediğim gibi davranırım veya ot veririm, vermem, aşk bırakırım. Soğuk açık, soğukta dondururum veya işte ağır yük vurdun ineğe, öküze. Ondan sonra beş öküzlük yükü yük vurdun bir öküze. Cık. Sen bunun sahibi değilsin. Mevladır sahibi. E orada hakkını ararlar ahirette. E neden? Eğer mülk olsaydı, bu öküz senin olsaydı. Parayla almakla senin olmuyor ki. Eğer sen olsaydı o zaman ahirette sana dava açamazdı. Senin olmadığından dava açabiliyor. O zaman ne oldu? Bizim yetki kullanmalarımız yani kendi kafamızdan Mevla izin veriyor sana. Diyor ki bu iğneyi aldın şu işe koş. Sen ama kalkarsan öküzün yapacağı işi efendim köpeğe yaptırmak kalkarsan zulüm. Öküze iki öküzlük vursan zulüm. E şimdi her hayvan aynı iş yapamaz ki. Sen efendim her hayvan e, şeylik değirmeni döndürme hayvanı değildir. E, su taşıma hayvanı değildir. Her hayvan yük taşıma hayvanı değildir. Eşeğin yaptığını deve, deve yapamaz. Devenin taşıdığını eşek taşıyamaz. Yani o zaman e, bizim kendi kafamızdan Mevla'nın müsaadesi olmadan e, kendi müklerimizde dahi Yaptığımız e, tasarruflar Aynı zulmi, Zulmün ta kendisidir Zulmün ta kendisidir Sen yani şimdi işte efendim O sonra deve geliyor şikayet ediyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, şikayet etti Sahibim bana şöyle şöyle yapıyor Ondan sonra mesela kesecek onu e Diyelim ki mesela diyor ki ben diyor Bu kadar sene bunlara hamallık ettim Su taşıdım sakallık ettim Şimdi yaşlandım biraz diye beni kesiyor ya Resulallah Efendim sallallahu aleyhi ve i̇şte diyor buna iyi bakın ya kesmeyin falan Şudur budur Eşeratın zahirine göre tabi orada bir mucize zuhur ediyor. Zahirine göre hani istediğimi keser sahibi. Mevla genel izin vermiştir. Orada bir özel durum olmuş da. Şimdi demek istiyorum. Yani senin hayvanı biraz aç bırakmandan hayvan davacı olabiliyor. Çünkü gerçek sahibi Mevla. Gerçek sahibine şikayet dilekçesi veriyor. Bu sefer ahirette ne oldu? Hayvanlar da birbirinden hak alacak zaten. Senden nasıl almaz? Hayvan hayvandan hakkını alıyor da. Senden mi almayacak yani? O zaman sen burada yok evimdir, hayvanımdır, şuyumdur, buyumdur, oğlumdur, kızımdır falan böyle bir şey yok. Allah'ın izin verdiği kadar orada hakkım var. Kendi kafana işler yaptın mı? Zulmün teken düzu olur. İnne sahibi şeray çünkü şeratın sahibi yani Allah Teala. İnne sebe? Ancak nisbetetti hazilemla bu mülkleri ile bize Yani dedi ki bunu parayla aldın mı? Bu senin evin oldu dedi. Bu nikahlan akıt yaptınsa bu hanım senin oldu dedi. Ondan sonra efendim e, araba aldın parayla o senin oldu. Sen bu benimdir diyebiliyorsun. Mevla buna izin verdi. Ama bir sebebi bazı salih. Dünyada geçinmek için gereken bazı maslahatlar sebebiyle bunlardan sana kullanım hakkı verdi. Tapusu Mevla'da intifanı verdi. İntifa İstifade hakkı. Ne yapıyor devlet? E, diyelim orman arazisinden şuradan buradan işte ihaleler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir e, şirkete veya derneğe veya vakfa devlet veriyor değil mi? Tapuyu vermiyor. 49 seneliğine. İşte bilmem kaç. Eskiden 99, 90, 100 var da şimdi 49 ayında en fazla. 29 falan oluyor. Orada ne diyor? Kullanım hakkı veriyor. Ama istediğimi ne yapıyor? Hemen efendim... İptal ediyor, fesh ediyor. Hani ben 29 seneliktim i̇şte, işte. Sana anlattığım adımız bu. Hakiki sahibi sen değilsin. Sen kalktın, hakiki sahibi imzan ettin. Ondan sonra kalktın, hastane pastane dünya kadar yer yapmak kalkıyorsun orman analizine. Bu sefer ne yaptı devlet? Feshetti etti senin akdini. Ne yaptı? Sen buraya cami yapacağım dedin, gittin hastane pastane yapıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun, Feshetti, etti 3 sene içinde. Hani 29 seneydi bu? E anlamıyor musun sen? Hakiki sahibi sen değildin. Sen ne kadar rahat hareket ettin. Bir de ağaç kesiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Devlet sana dedi mi ki ağaç kes? İzin verin mi ağaç kesmeye ormana? E sen ağaçları da kestin burada. ya e, bu sefer ne oldu? Devlet de aldı elinden. Bu sefer başladın bağırma. bana zulmetti. E sen kendine zulmettin. Çünkü neden? Anlaşmada bunlar yoktu. Sen ilave çıkarttın. O zaman fes hakkı kimde? Devlette. 29'da ne oldu? Bozuldu. 3 senede, 2 senede çıktı gitti elinden. Ya burayı anlamak lazım. Yani bu senin mülkün değil. Tapun da olsa mülkün değil. Ya Burak benim tapulum malım. Tapulu da olsa gerçek tapum evlat. E tapuya da istimlak geliyor. Tapulu yeri de <gülüyor> hadi çık git diyor devlet. Ben raş bedel belirledim. Hadi veriyorum dedim. Ne yapacaksın? Ha Dünyada bile... Yani şu anda bile tapu bile işlemeyen e, muhtar tapusu, zilyet milliyet ne yaptılar bizim külliyeye el koydular. Zalimler. Daha da alamadık. E şimdi e, dolayısıyla dünyada bile görüyorsun bunu yani. Bir üstüne güç kullanan e, elindeki tapuyu bile iptal ettiriyor. Hal böyleyken sen burada fani bir insan, yaratılmış mahluk Allah'ın memlüküsün, kulusun, kölesisin. Sen burada ne hakim kesiyorsun onu yaparım bunu satarım bunu alırım. Ancak Mevla'nın izniyle. Mevla'dan izinsiz bir şey yok. O zaman şeriat sahibi bize dedi ki bu senindir, malımdır de. Ama bu dünyada faydalanman için intifa hakkını verdim sana. Ve illa değilse feyiye bütün mülkler fil hakkati gerçekte emlak-ı teala hepsi Allah'ın mülkü. Dünya Allah'ın mülküken sen araba benimdir demenin ne manası kaldı yani araba mı kalmış bütün dünya ve mafya içindekilerle beraber Allah'ın o zaman bizim dünyadaki mal ve mülklerimiz parayla aldığımız işte falan veya bize hibe edilmiş bağışlatmış vesaire bir şekilde birkaç yoldan insanın mülküne bazı şeyler intikal ediyor mirasla intikal ediyor vesaire her şey parayla almak şartı yok ama bu tasarruflar mız maksurun e ee, kast edilmiştir lezi o miktara ki cevvezehu. onu caiz gördüler ne bizim için kim el maliku maliki mutlak el maliku sahip ne, ne üzerine alal itlak kayıtsız şartsız malik kim Allah Teala o hangi miktarda cevaz verdi ve ebaha mübah etti serbest etti hu o miktarı ne kadar serbest etti o kadar kız ben hanımım e ee, helalım nikahım e ee, Mevla burada, ekin tarlanıza gelin buyurdu. Senin hanımın ama senin kulun değil, Allah'ın kuludur. Serbest edilen kadar. Hayz halinde ben ilişkiye gireyim. Nasıl gürüzsün? Mevla yasak etti. Fela bunu fil mahiz. Hayız halinde yaklaşmayın. Fe'tezilün nisa fil mahiz. Fe'tezilün nisa. Ayet bu. E, kadınlardan uzdet edin yani. ilişkiyi kesin. Fil mahiz. Hayız halinde. Eşanne yani sahibi o. Her konuda böyle. Anladın mı? Ondan sonra be bu benimdir diye ne yapamazsın sen? İsraf yok. Bu mal benim. E aç musluğu aksın gitsin. E, ya bu parasını ben verdim sen ne karışıyorsun? Ben su sesini seviyorum. Şarıl şarıl şarıl şarıl aksın ben de uykum geliyor. Sen manyak mısın? Param bol olabilir. Ama aklın yok. Mevla sana bir damla suyu israf etme diyor. E benim suyum ya. Senin suyun diye boşa akıtılır mı kardeşim? Serbest ettiği kadar. israfı yasak etmiş. Faydasız yere akıtamazsın. Ekmek. Benim ekmem, Git çöpe at. Nasıl oluyor çöpe atıyorsun bunu? E yenmedi küflendi. Öyle bir şey yok. Kuruduysa ettiyse buharda ısıt bilmem ne. Ekmek kızatması yap bunu yiyeceksin. Böyle bir atma diye bir şeyin yok. E benim param benim mülküm ya. Mevlana kadar serbest etti o kadar la ama yasak etti yasakta duracaksın sınırı bileceksin. Acemi olma ol şeylerin cümlesi ki akbara bildirdi bir onu hamule ile kabiru bu büyükler yani peygamberler hazrat Aleyhissalatü vesselam. aleim bi neyle bildirdi bi ilam il hakkı hakkın bildirmesiyle cellevala celil ve ali olan yüce yani rabbimiz celil Ulu. Ali ve vel aliyyul azim. Ali çok yüce olan. E, Rabbimizin bildirmesiyle. Peygamberler kendiliğinden bir şey uyduramaz. Mevla'nın bildirmesiyle bildirirler bize. Neler bildirdilerse ve mane şeyleri ki. Beyyenü. Açıkladılar. Minel ehkam. Hükümler. Emir. Yasak. Farz. Vacip. Sünnet. Müstahap. Haram. Mekruh. Mühsit. Hepsi beyan edilmiş. Efendim. Küllüha. Bunların hepsi işte erkek altın takması haram be. ipek kullanması haram işte efendim mesela kadının işte bileziğini bileziğini yabancı erkeğe göstermesi haram ziynetini göstermesi haram yüzükleri müzükleri böyle her şey meydanda bu kapalı kadınların nasıl oluyor? göğe baş örtülü yani sen bileziğin görüldükten sonra ne yaradı? öyle ayubdine ziynete ne ziynetlerini göstermesinler ancak ise kocası görebilir, babası görebilir. Sayıyor Nur suresinde. Ne oluyor bilecik yüzük her şey şakur şukur her taraf? Nasıl oluyor Müslümanlar? Ne bildirdilerse peygamberler. Şu yasakmış, koku sürüp dışarı çıkamaz kadın. Erkek çıkabilir. Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çünkü yoldan gidiyor. Asansöre biniyor. Yandan, yoldur bu. Yanından insan geçiyor. Çok tehlikeli Allah muhafaza. Haram. Haram. Hadi makyaj yapmış yapmamış kocasına süslenmiş falan buna bir cevaz var. Hadi o da kimyasal olmasın falan cildine zarar veren. Çünkü vücuda bedene zarar veren de caiz değil fıkha göre. Ama yani doğal şeylerden şundan bundan bir iki sürme çekmiş bir şey yapmış makyaj deniyor şimdi. Kocasına. Kocasına has özel. Ha, arada oğlu da görmüş suratını. Bu serbest. Oğludur babasıdır. Ama geldiğimiz noktada efendim çarşaf giyiyorsun veya başörtü örtüyorsun ondan sonra gözünde efendim yanağında allık gözünde pulluk. Ne oluyor? Haram. Çünkü bunlar ziynettir. Ziyneti ne yaptın? Ayeti kerimede geçenlerin dışındaki insanların görünümünü arz ettin. Ha ama makyaj görünmeyecekse üst önünü kapatmasın ama zaten peçe ne yasak. Ha sen kimseyi göstermedin de Sade kocana gittin bir yere geldin de Sonra kocanı açtın Ama kocanın dışında babanın dışında Mahremlerinin dışında Efendim insanlara sen makyaj Yapıp gösterdiğin zaman yasak Bunların hepsini Resulullah beyan etti ve Ayetler beyan etti hatta Ne bildirdiyse Koku sönüp sokağa çıkamaz Çıkamazsın, bitti. Kadına bildirdi erkeğe bildirdi Erkeğe sakalını tıraş edemezsin Sakal tıraşı haram bir tutama kadar uzatacaksın. Bu sünnet. Bir tutama kadar uzatmasan sünnet yerine gelmiyor. Ondan sonra tıraş edersen haram, müste. Adamın kolunu elini kesmek gibi. Kendi elini kesmek kadar günah görüyorsun. İnsan kendi... işte demin ki konuya geliyoruz. Bu benim mülküm, benim elim sana ne? Ben kesiyorum. Kalk o zaman intihar et. Niye intihar haram oluyor? Sen yaşamına son ver. E ama sana diyor ki yaşamına son verene ben de cennete haram ettim diyor. Ama benim mülküm ama sen sen senin mülkün değilsin ki sen Allah'ın mülküsün. Sana diyor ki ölümünü kendin karar veremezsin. Kendi eline kendini öldüremesin. E sen elini kesemezsin, bu yığını kesemezsin. E şimdi demin ki noktaya geldi. Bana ne benim bu yığım ya? İster uzatır uzatamazsın diyor. E dudakların üstünü kapatırsa çorbaya yemeğe girer duaların kabul olmaz, haram. Uzatamazsın. Evet ustura, ustura vuramazsın. Nasıl bu yığını ustura vuruyorsun? Kar, Karı mısın sen? Ne yapacaksın bu sefer? Hafif bırakacaksın diyor. Ve firullâ, sakalları bol bırakın Ve ahfü şevari bıyıkları kısa tutun diyor E şimdi ne haber verdiler Anlıyor musun? Her mesele bu. Benim kafam istediğimi yaparım Öyle senin kafan diye bir şey yok Saç uzatırım uzattısan Ortadan ayıracaksın diyor Gavura benzemeyeceksin diyor Oraya hudut koymuş Ondan sonra Her şeyde İslamiyet ölçü koymuş yani. Tırnağımı uzatır uzatamazsın Altına kirbir abdest su girmez Nasıl oluyor? Ya benim tırnağıma kim karışır? Ya Allah karışıyor işte. İslamiyet tuvalete girmemize karışıyor, çıkmamıza karışıyor. Yatağa girmemize, her şeyimize karışıyor. Bundan dolayı burada senin kendi mülkiyetin yok. Hepimiz Allah'ın mülküysek, Mevla'nın bildirmesiyle peygamberler ne bildirdilerse ne hükümler açıkladılar. Sadikatün hepsi doğrudur ve mutabikatün tamamen uygun düşmektedir. Lil vakı'i hakikate, gerçeğe uygundur. Allah indinde ilim her şeyin hakikati bellidir. Efendim burada bu kısaltmak mı faydalı uzatmak mı? Şakalı kısatmak mı uzatmak mı? Şu mu bu mu? İşte altın erkek taksa faydalı zararı ne oluyor ki? Niye yasak oluyor ki falan falan. Hikmetlerini karıştırma. E, hakkın yok. Buyurulursa anlarsın. Buyurulmazsa araştırarak bulmana da bilizüm de yok. Sen bileceksin ki neyi yasak ettiler? Gerçek odur, hak odur, hakikat odur ve fayda ondadır. Neyi emrettiler? Fayda ondadır. Çünkü senin aklınla mantığınla gidilecek bir durum yok burada. Ne diyor? Bütün hadisleri toplayalım, akıl süzgecinden geçirelim. Akla mantığa uymayanları çıkaralım diyor. Şu mektubattaki mevzuya bak. Akaidin müceddidi, müçtehidi olan zat sana ne diyor? Hepsi doğrudur. Kimsenin aklının burada payı yoktur diyor. Akıl süzgeçinden geçirerek nasıl hadisi reddediyorsun ya? O zaman şimdi işte efendim çok uzun sakal uygun düşmüyor bilmem ne sıkıntı oluyor vesaire. Kısa makbul veya kesmek daha uygundur. Sen bunu nasıl diyebilirsin? Niye dayanarak söylüyorsun? Hiçbir şeyden haberin yok. Sakal tıraşındaki zararları bilmiyorsun. Maddi, manevi, bedeni, ruhi, e, hormonsal kadın erkek dengeleri, vücuttaki dengeler. Vesaire. Hangi tüyü kesilecek hangi tüy bırakılacak Hiçbir şeyden haberin yok sen Yaratan mısın ki bu hikmetleri bilesin Yaratan peygamberine bildirmiş bu hikmetleri Şu kesilecek şu bırakılacak Şu uzatılacak şu kusaltılacak Sen nesin yani aklın süzgecinden Geçiriyorsun sen Aklın kaç gram yani Beynin kaç gram Beyin salatası yapsan görürsün işte beyin, beyin satıyorlar Git bak kaç gramsa 3 Bütün alemleri yaratan Allah'a karşı konuşuyorsun Peygamber hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem onun buyrukları değil ki. Hepsi vahidir. Sen Allah'a kafa tutuyorsun. Sen diyorsun ki yani Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Bu Müslüman sözü değildir. Bunu diyen kafir olur. Allah'ın buyurduklarını aklıma vuracağım. Sen Bukhari Müslüm bütün hadisleri diyorsun ki akla vuracağım. Hiçbir kaynakta sorduğum yok hepsini. Nasıl Müslümanlık? Bak hepsi doğrudur ve gerçektir. Ve veze her ne kadar caiz görse de el ulema'u... Alimler, el-hata'e, yanlışlık payı olabilir, hata, yanılma, yanılgı. Nerede fiyahkamîn? Peygamberlerin bazı hükümlerinde hata payı var mı? Öyle hükümler ki el-içtihadiyeti, içtihada dayalı. Şimdi peygamberlerin verdiği hükümler iki kısmı ayrılır. Vahye dayalı, içtihada dayalı. Vahye dayalı olursa hata payı var mı vahide? Haşa ve hata payı yok. İçtihada dayalı olursa hata payı var mı? Alimler demişler ki içtihada dayalı olursa hata payı var. Velakinnehum ama o alimler lem yüce caiz görmemişler takrirav, e, peygamberlerin takrir edilmesini alel hatayı. O hata üzere bırakılmalarını asla caiz görmemişler. Belkalu bilakis ne demişler innehum muhakkak o şüphesiz peygamberler hazretullahi teala Vesselam, sellem yunebbehune Mutlaka uyarılırlar aleyhi o hata üzerine. Bila tekhir hem de gecikme yok. Anında dakikasına Mevla vahi gönderir. Orada bir vahiy e, gelmediği noktada peygamber kendi iştihad eder. Ama o iştihadı üzerinde bir hata payı varsa hemen vahiy gelir. O hata üzerine uyarılırlar. Fete dârakûne hemen telafi ederler hu, o hatayı. Neyle bir savabi hemen doğrusunu düzeltip söylerler. O zaman itibar yoktur bize elkel hatayı. O zaman bu hataya itibar yok. Yani hata payı var bile denemez artık. Niye denemez? Hatada kalmadığı için. Hatada ısrar etmezler. Çünkü Mevla'dan hemen uyarı gelir. Burada misalimiz nedir? Yani manatman size misal vermiyor tabii. Ben size izah getiriyorum. Niye, niçin konuşuyorum? Burada öbür türlü tercüme aldığını okuyun. İzahsız anlaşılmaz mektubat. Çok zor bir kitaptır. Şimdi Bedir Muharebesi'nin esirlerini misal vereceğiz. Bedir Muharib'de 70 esir alındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmedi. Yani bu esirler ne yapılsın? Salınsın mı? Öldürülsün mü? Fidye para alınıp mı? Serbest bırakılsın mı? Üç şıklı bir olay var burada. Bu üç şıktan şunu yapın diye Mevla'dan emir gelseydi hata payı diye bir şey asla yok. Vahiy gelirse hata asla yok. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptı? İctihad yaptı. İctihad yani Kendisine vahiy gelmeyen noktada kendi görüşüyle kıyas yapıyor. Bu noktada e, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e istişare yaptı. Çünkü Mevla ve şavirun fil emri işlerinde onlara tanış emrettiği için. Bu emre dedi ya Babekir ne diyorsun? O da dedik ki Resulallah akrabalarımızdır, yakınlarımızdır. Ebu Efendimiz de yumuşak hal, hilim e, fazladır ağır basar. E, bu noktada ben dedi derim ki para alalım fidye çünkü bunlarda büyük para var bu yavrularda. Parayı alırsak İslam ordusu, İslam devleti güçlenir. Medine'de İslam devleti yeni kurulmuş. Yani parayı alırız, devletimize silah alırız, ordumuzu güçlendiririz. Bunlarını da salsın gitsin. Zaten Ebu Ceyler. geberdi 70 tane ağır elebaşı, geberdi 70 tane. Kalan 70 esirden yakınlarımız, akrabalarımız, salsak belki İslam'a ısındırma olur. Belki onlar da yani bak bizi öldürmediler, ele geçirdiler, serbest ettiler falan filan. Sonra Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi ki sen ne diyorsun ya Ömer? E dedi ki bana göre bunlar dedi hepsi küfrün imamlarıdır. Liderleridir. Bunların yaşamasına İslam'a zarar vardır. Bunlar yeniden toplanır üzerimize gelirler. Onun için bunları öldürme yönünde benim fikrim var. İş işare veriyorum o zaman. Dedi ki bu Bekir'in akrabasını ona ver o öldürsün. Benim akrabamı bana ver ben öldüreyim. Şimdi Ömer Efendimiz de böyle bir tabiat hakimini. Tabi burada da az Ömer haklı çıktı ayrı dava. Bunun üzerine e, buyurdu ki ya baba senin durumun İbrahim Aleyhisselam'a benzer. Fe men tabe anife innehu minni bana uyan bendendir. Bana uyan bendendir. Bana isyan edene de sen affedersin. E, bu İbrahim Aleyhisselam da da hilm İbrahim halim ya halimdir İbrahim kulumuz. Ona benzedin sen. Ya Ömer sen de yani orada e, Nuh Aleyhisselam'a teşbih etti. Sen Nuh Aleyhisselam'a benzedin işte tabi ya Rabbi kafirlerden yeryüzünde bir tane evbak sahibi bırakma dedi. Nuh tufanı oldu. Hepsi helak oldu. İşte bu aşure gününde de gemi kurtulacak inşallah. Kurtuldu da bizim gemi kurtulur inşallah. Yani bu kurtuluş günlerindeyiz. Muharrem-i Şerif'te. E şimdi sen de Nuh Aleyhisselam'a benzedin ama tabii Nuh Aleyhisselam da 950 sene çile çektikten sonra ve Mevla da ona bundan sonra hiçbir iman etmeyecek e, vahyini bildirdikten sonra o beddua yaptı. Esasen Nuh Selam kadar da e, sabır ve helim sahibi de başka peygamber olamaz. Bu, bu noktada 950 sene kim çekmiş yani? O daire bir veci. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Nuh Selam'a teşvik ettiyse orada mutlaka birçok veci şebeh vardır. E, sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem para alınıp e, fidye alınıp salınmasına karar verdi. Ve para da alındı. Ee, Hazreti Abbas amcası da esirler arasındaydı. Ondan da hatta iki misli fidye vereceksin sen yeğenine karşı çıktın dedi. Yani böyle hadiseler oldu. Hazreti Abbas Müslüman oldu oradan mucize gördü işte. Hanımına gizli verdiği paraları Efendim Aleyhisselam söyledi. Dedi ki yeğenim dedi ben dedi param yok bir şeyim yok sen benden bu kadar fidye istiyorsun. Beni dilenci mi yapacaksın ahır ömrümde dedi. Sen Mekke'den ayrılırken dedi hanımın ümmü Cemile yani yengesi için e, şu kadar işte bir küp altınmış dedi. Neyse malı dedi göm şuraya da işte ben belki dönemezsem lazım olur sana falan demedi mi? Dedi sen bunu nereden biliyorsun dedi. E ben sana demiyorum ben peygamberim Allah bana bildiriyor amca sen neden bahsediyorsun? Hazreti Abbas Efendimiz esasen Mekke'de de gizli Müslümanlardandı gizli takıya yapıyordu kafirlere diye deri vaatler kuvvetlidir ama İslam'ını açığa çıkarttığı diyelim gün o noktadır. Açatçı gün o noktadır. Yani tabii burada da ya, içtihat hatası oldu ama çok da hayırlar oldu yani. Ve oradan sonra o esirlerden de çok Müslüman olan var sahabe oldu tabii ki. Ama şimdi Mevlana'nın e, vahyi e, geldiği zaman e, bu içtihadı hatalı buldu. Ma ki aneline bine yekunule ve esra hatta kanını çokça akıtmadan esir mesel bir peygamber tutamaz. Bir peygamberin esir tutması için İslam devletinin güçlü olması lazım. Sizin gücünüz daha tam yok. Bunları nasıl salarsınız? Yani tam güçlenmeden salamazsınız diyor bu ayet. Biraz sistemler geldi. Yani dünya malı mı istemeye kalktınız bu fidye para işi. İşte Allah ahireti istiyor. Allah azizün hakim falan. Levla kitabı Allah sebege lemesekum. Fîmâ şu aldığınız fidye paralarında eğer Allah ezelden kararda yazdı ki peygamberlerini azap etmeyecek ve peygamberleri masumdur. E onun için o kararım olmasaydı yani böyle bir ayetin misli yok Kur'an'da bir daha. Eğer ezeldeki bu kararım olmasaydı bu aldığınız fidye paralarından sebep sizi büyük bir azap yakalayacaktı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başladı Ebu Bekir Efendimizle ağlama. Sonra dömer Ömer Efendimiz geldi dedi. Niye ağlıyorsunuz? Eğer hakikaten ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Yok değilse de size uyarak ağlar gibi yaparım. Ne yapayım ben de üzüleyim dedi. Bir şey var herhalde. Dedi ya Ömer. Azap şu ağaca kadar sahabeme geldi. Sahabemem üzerine şu ağaca kadar yakına geldi. Eğer azap gelseydi senden başkası kurtulamazdı. Bu Hazreti Ömer meselesi ilginçtir yani. Bunlar kim uğraşabilir Hazreti Ömer'le? Sevmeyen helak olur ya. Yani yazdık o yeni bir kitap hazırlıyorum işte Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, adağı için. Yani Mevlüt'te adam var ya güzel resimli böyle resimli güzel e, Ravza-i Mutahar hakkında Cüze-i hakkında çok güzel bir kitap inşallah dua edin bana. E, Mevlüt'e yetiştireceğim. Araya bir de onu soktuk şimdi. 40 tane kitabın arasında bir de onu soktuk. Resimlerle şeylerle. Orada evvelce hadis varmış. Şimdi Vehhabiler kaldırmış. Eski kitapta diyor ki burada şu hadis vardı diyormuş. O hadiste diyor yani birinci kaç cemaada 80 bin melek var. Ebu Bekri ve Ömeri sevenlerin günahları için istifar ediyorlar. Ve fise maheşane ikinci kat semada semanin el melek. 80 bin melek var. Yel anune mübizabî -e Bekri -um Ömer. Ebu Ömeri sevmeyenlere lanet okuyorlar. 80 bin melekini Ömeri sevmeyenlere lanet okuyor. Çünkü bu büyük bir mesele. Ebu Bekir, Ömer deyip geçemez. İslam bunlarla kaim olmuş. Kullafayrasid. Evet. Ruzvan Allah'ı mecmain. Şimdi. Ömer Efendimiz de ne yapacak? Ağlayacak hale geldi. eşin fidye alındı, paralar alındı falan. E bu ne olacak şimdi? Hemen ayet geldi. Fekülü min ma ganimtüm. Hadi ben bunu ganimet saydım. Ganimetinizden yiyin. Yani işte Beytülmale devlet kasasından dağıtılacak. Helalen tayyiba. Tamam helal olsun, mübarek olsun dedi. Böylece o fidye paraları yani Mevla tarafından... Kullanıma helal edildi Hani geri dönüş olmadı Tekrar hani alın paranızı geri gel seni öldüreceğim Şeklinde bir şey Olmadı Burada bir iştahat hatası bu buldu Ama hemen ayetler geldi mi Geldi Demek ki Biz iştahat hatası vakı olmaz diyemeyiz Niçin diyemeyiz e Kur'an'da böyle bir ayet mevcut iken İştahat hatası vakı olmadı diyemeyiz Ama ne deriz Alimler ne buyurmuşlar peygamberlerin tümünde Musa Aleyhisselam'da da bu var işte. yani bütün enbiyada vahiy gelmediği noktada bir şeye bir karar alsa bir fikir e, efendim oluştursa burada yanılma yanılma günah değil günah hata başka günah başka. var günahtan masumdurlar günahtan bahsetmiyoruz yanılma payı var mıdır peygamberlerdeki fark şudur mesela İmam-ı Azam iştahatında hata edebilir mi edebilir İmam-ı Büsuf edebilir İmamuhat edebilir, İmam Şafi edebilir. Şimdi belki İmam-ı Azam'ın bu istihadı Allah indinde mutabık değildir de o konuda İmam ki Allah'ın ilmindeki görüş tektir, mutabıktır. Ama dört mezhepte bazı gene dört ayrı fetva çıkıyor. Bunlardan illa ki Allah'ın dindeki hakikat birdir. Ama öbür üçün kendi gayretlerini sarf edip istihat yaptıkları için o istihat hatasında bir sevap alırlar. Ve onları taklit ederek amel edenler de sevap alırlar hiç kimse mesela cin işte kan hapdesi bozardı bozmazdı. Şafii de bozmazdı, Hanefi de bozardı. Şimdiki Şafii de amel eden dem. Ama Allah indinde ya bozar ya bozmaz. Allah indinde Şafii'ye göre bozmaz diye bir şey olmaz. Allah indinde ya bozar ya bozmaz. Ama bunun hangisi Allah indindeyse biz bilmiyoruz. O zaman bu iki farklı da amel edenler Allah indinde mi Sevap alırlar. Hiçbirine mevla olmaz. Neden? Çünkü o başındaki müsteit tabi olduğu zat bütün ayet hadislerden son gayretini gösterip Allah'ın izniyle o karara varmışlar. Ne gibi? Kıbleyi bilinmeyen bir yerde namaza duracakken istihat yapıyorsun. Yani araştırmalar ağaçların yönünden, şarktan, bagarttan, güneşten, aydan. Yani kıbleyi bulmak için kendine göre bir fikir yapıyorsun. Sen bu istihadı yaptıktan sonra namazı kılsan, ondan sonra da biri gelse dese ki sana ters tarafa kıldın, ben buranın kıblesini biliyorum dese senin namazın olmuştur, iade gerekmiyor. Ama sen hiç iştahat yapmadan, kıbleyi bilmeden rastgele durdun bir tarafa ve kıbleye isabet ettin. Kıbleye isabet etsen de bu iştahatı terk ettiğin için namazı yaden gerekiyor. Şimdi dolayısıyla sen elinden gelen gayreti gösterdin mi Mevla ona bakıyor. Gayret göstermemek demek laubalilik ve gayri ciddiyet demektir. Allah'ın ibadeti rastgele ne yaparsam yaparım. Olmaz bu dinde böyle bir şey. Onun için müçtehitler yapmışlardır. Bundan sonra hak müçtehit olduktan sonra ona uyan ahirette sevab alır. Ama Allah indinde ilim çıktığı zaman hangisi haklıydı? Ahirette çıkacak meydana ki şu haklıydı. Ama mühim değil. Çünkü gayreti gösterdikleri için. Şimdi şunu demek istiyorum. İmam-ı Azam dedi ki kan abdesi bozar. Peki İmam-ı Azam bu görüşten döndü mü dönme? Döndüğü görüşleri var. Bir fetva verir, sonra döner. İmam Şafii'nin kavli kadim var, kavli cetit var. Eski sözü böyleydi, yeni sözü böyledir. Yani müçtehitler dönmüşlerdir. Bazı görüşlerinden caymışlardır. Daha yeni bir delil gelmiştir. O hadis o zaman yeni intikal etmiştir onlara. Çünkü onlar ilk dönem. Hadisler bu şimdiki gibi şey yok ki bilgisayar takdir için hepsini şamil eden. O zaman delile göre görüş değiştirmişlerdir. Delil akva ise daha kuvvetlisine uyanlar. O zaman şimdi müctehitlerden peygamberlerin farkı ne? Haşa ne bu farkı olmaz olur mu? Bir tabi peygamberler günahsızdır. Müctehitlere günahsız diyemeyiz. Sahabeye bile günahsız diyemeyiz. Masum değillerdir. Anbiya masumdur. Günahsızlık, ısmet sıfatı sadece nebilere mahsustur. Resullere mahsustur. O zaman içtihatlarındaki fark ne? İçtihatlarındaki fark şudur. Bir müctehide Allah e, uyaracak diye bir şey yok. Çünkü müctehide vahiy gelmez. Melek de gelmez. O zaman müçtehit bir adında hata etmiş, ölene kadar da o hatada kalmış olma ihtimali var mı? Lafını döndürmemiş. Var. Çükür eden ona ayet gelmediğine göre, o görüşte sabit kalmış olabilir. Ama bir peygamberde bir iştihad hatası vuku bulduğu anda, Bila tehir diyor, ibareye dikkat edelim. Hiç gecikmeksizin, anında Allah'tan ne gelir? Vahiy gelerek burada hata ettin Habibim diye uyarılır. Mesela, ya yenebilir mi? Te harremu ma halallahu Balı mı yasak etti kendisi sallallahu aleyhi ve sellem? Bir hanımlarıyla ilgili bir olaylar oldu. Uzun kısacını girersem iki saat çıkamam. Tahrim suresi. E Habibim, niye Allah'ın helal ettiği balı kendine yasak ettin? Çabuk ya ye bakalım. Yemin kefareti gerekiyor tabii. Çünkü orada haram olsun bana dedim mi yemine dönüyor bu iş. Yeniden onu yiyebilmen için de yeben de lazım. Çünkü bal helal bir şey. Helalı kendine haram edersen yemin Demektir bu kefaret ödemen gerekiyor fıkıhta. E şimdi burada sana niye haram ettin diyor. Burada bazı ayetlerde görüyoruz bunları. O zaman demek ki ne oluyor? Anında uyarı geliyor. Peygamber ise e peygamber olmayan müçtehide böyle bir tembih gelme şartı var mı? Yok. Fark açıkça ortaya çıkmıştır. O zaman enbiya peygamberler hata eder mi? Etmez diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü buna hata denmez. Anında vahiy gelip düzeltilme yapıldığına göre hatada sabit kalır mı? Kesinlikle kalmaz. Bir müştehit olsa yanlış bir görüşe gitti, kavle gitti. Burada kalma ihtimali var mı o müştehitin? Var. Peygamberde var mı bir hatada sabit kalma? Haşa yok. Hemen vahiy gelir ve uyarılır. O zaman buna hata denir mi? denmez. Çünkü böyle bir hatanın tesiri yok. Sana bana intikal etmiyor çünkü. Dolayısıyla kimseyi bir hataya sevk etme yoktur. Efendim. Müçtehitlerde de ellenden gelen son gayreti gösterdikleri için günah var mı o içtihatlarında? Hata olsa da günah var mı? Yok. Çünkü elindeki ayet, hadisten delillerden bütün ilmine göre o malzeme ile o karara varıyor. Ne gibi kıbleyi araştırırken bütün araştırmasına rağmen isabet edemeyip kılanın namazı, yadesi gerekmediği gibi. Evet. Bundan dolayıdır ki e, bu mektup çok acayip konulara geliyor. Şimdi hep pazartesileri dersi yapacağız. Bir mektup kaçırmayın. Mektubatın bir dersini kaçırmayın. Yani aklınız varsa. Bu mamur affanidir. Ben konuşmuyorum. E, önümüzde kabir azabını anlatıyor. Münkernekir sualini anlatıyor. Kıyameti anlatıyor. Önceki derslerde bunlar hep işte bu Mehmet okuyanların bilmem nelerin, bu birçok ilahiyatçının saçmaladıkları, e, kabir azabı yoktur diye vesaire vesaire bu mutezilenin ilahiyatçıların durumunu göreceksiniz. Ondan sonra Cübbeli'nin görüşü mü, ayet hadisin görüşü mü, İmam Rabbani müctehidimiz, itikattan müctehidimiz. E, bu noktada ondan ileri biri yok yani İmam Rabbani denleri. yani itikatta. Onun için e, inşallah istifade ederiz Allah Teala istifade nasip eylesin. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Sallallahu teala ala سيدنا Muhammedin ve ali ve sahbe sallamet teslimen kesir. Elhamdülillahi rabbil alamin. bin lem Mevla ve daimen abada. على حبيبك غير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الانعام والحكم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم